İmanın lezzetini tatmak için şu üç haslete riayet edilir. Selatun man kunne fiyhi, وجede bihinne halawetel imani ve ta'mahu. Ta en yekuna Allahü Azze ve Celle ve Rasuluhu, ehabbe ileyhim mimma siwahumâ. Ve en yuhibbe fillâhi, ve en yubghidha fillâhi. Ve en a. Habbâ ilâhi en yuşrika billâhi şey'an. Üç şey haslet var. Kimde bulunsa imanın tatlılığını ve tadını kalbinde bulur. A. Allah azze ve celle ve resulünün kendisine başkasından daha sevimli olmasıdır. B. Allah için başkayı sevmesi ve yine Allah için buz etmesidir. C. Büyük bir ateş yakılsa ona düşürülmesi, Allah'a bir şeyi eş koşmaktan daha sevimli olmasıdır. Buyurulan hadisi şerifte, Dil maddi lezzetleri tattığı gibi, kalp de manevi lezzetleri tadar, diye işaret olunmuştur. Mesela, Dil, balın tatlılığını hissettiği gibi, genişlemiş kalp de, imanın tatlılığını ve ibadetin tadını tadar. Kalp ağza, iman tatlıya benzetilmiştir. İmanın tatlılığını ve ibadetin tadını almak için üç şart koşulmuştur. A. En Allahu azza ve celle ve rasûluhu ehabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Allah azze ve celle ve onun Rasulünün kula başkasından daha sevimli olması şartıdır. Yani Allah ve onun Rasulünün sevgisini Diğer bütün mahlukattan daha üstün tutmayan imanın hakikatine ulaşamaz. İmam Suyuti şöyle buyurur. Kişi Allah'tan başka zarar verecek yahut menfaat verecek bir kuvvetin olmadığına inanmalıdır. Masiva ile tabir olunan bütün mahlukat vasıtadır, alettir, vesiledir. Bunlar kendi başına fail değillerdir. Allah dilediği şekilde kudretini bunlarla gizler diye inandığı andan itibaren kemale edeple Allah'ı sever ve ona teslim olur. Bil ittiba onun resulü şeriat'taki olan muradını beyan eder. Onun emri ile kul kendisine vasıta olduğu için peygamberi sever. Yani onun tarafından gönderildiği için peygamberini sever. Zahirde Peygamber'e olan sevgi, yine hakikatte onu sevmektir. Bina alay onun emri ile masivayı sevmek, onu sevmek demektir. Peygamber'in sevgisi Allah'ın sevgisine bir kapıdır. Onun için hadisi şerifte şöyle buyruldu: La yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ilahi min walledhi w alidhi wal nasi ben kendisine evladından, ebeveyninden ve bütün insanlardan daha sevimli oluncaya kadar sizden biriniz kamilen iman etmez. Kulun imanda ilk vazifesi, kalbinin külliyetiyle yönelip, Kur'an ve hadiste beyan olunan ahkamı kabul etmek ve tatbik etmekten ibarettir. Binaenaleyh Allah'tan başka ne varsa hepsi masivadır ve iki kısımdır. Allah Azze ve Celle'nin sevgisini emrettiği, sevgisini men ettiği kısımlardır. Bunun beyan edilmesi şöyledir. Nurani vesileler ki Allah Azze ve Celle onun sevilmesini emretmiş, peygamberi, ashabını, ehli beytini ardınca giden ulemayı sevmek gibi. İkincisi zulmani vesilelerdir ki ondan tiksinti ve nefret emredilmiştir. Bu da şu cümlede beyan edildi. B ve en yuhibba fillahi ve en yubghida fillahi Kulun Allah için sevmesi ve Allah için buz etmesidir. Yani Allah'ın onun sevilmesini emretmiş olduğu masivadan imanda peygamberi amel vesilesinde evliyayı sevmek birinci kısma dahildir. Bina Yalnız Allah'ı sevmek kafi değil, sevdiklerini sevmek de gerekir. Allah'ı sevip de Allah'ın onun sevgisini emretmiş olduğu sevgili kullarını sevmemek, onun emrini kırmak olur. Ve onları sevmek peygamberin sevgisine, peygamberin sevgisi de Allah Azze ve Celle'nin sevgisine dahildir. İşte bu sevgi emredilmiş. Bu itibarla hadis-i şerifte şöyle buyuruldu. اَكْرِمُ الْعُلَمَاءَ فَاِنَّهُمْ وَرَثَتُ الْاَنْبِيَاءِ Alimlere ikramda bulunun. Çünkü muhakkak onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Masiva'dan Allah'ın ondan buğz etmeyi emrettiği küfür ve kafiri, haramı ve haramı işleyeni sevmemek ve ondan buğz etmektir. Şeyh Hasan Muhammed el-Mes'udi Kul evvela Veli nimeti olan üstadını, peygamberin mirasçısı olduğu için sever. Bundan terakki eder. Peygamber, Allah'a karşı vazifeleri beyan ettiği için, onu da sever. Bu sevgi kalbe intikal etmekle, üstadın sevgisi azalır ve yok olur. Bundan itibaren, Allah'ın hakiki sevgisi kalbe iniş yapar. Her iki sevgide yok olur. Fakat peygamberin sevgisini, Burada ikinci bir kez tahsil etmek gerekir. Bu sevgiye karşı hiçbir sevgi kalmaz. Hepsi mahvolur. Bütün tesiri mahviyet makamında kul idrak eder. Mahbubu hakikinin ezeli ve ebedi olan Allah olduğunu kalp gözü ile müşahade eder. Şuhud ve mahviyet makamında artık salik Allah'tan başka her şeyi unutur. Burada masivayı hatırlamak bile şirk sayılır. La ilahe illallah demekle tüm masivayı kalbinden siler. Sevgisi emrolunmuş veya yasak edilmiş masivanın hepsini terk eder. Ancak peygamber imanda vasıta olduğu için Muhammedun Resulullahi de tevhidiyle beraber inanır. Şahın Nakşibend, şuhud makamında salikin masivaya dönüşünü şirk saymıştır. Bidayette ve nihayette Hakiki sevgilinin Allah olduğunu bilen şirkten temizlenmiş olur. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi şirk sayılmaz. C. qad قَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعَ ف۪يهَا اَحَبَّ اِلَيْهِ min an يُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا Büyük bir ateş yakılsa, ona düşürülmesi, Allah'a bir şeyi eş koşmaktan daha sevimli olmasıdır. Yani küfrün ve şirkin ateşten daha tehlikeli olduğuna inanmak, Mahbubu Hakiki'nin sevmesine ayrıca vesiledir. Uluhiyet ve rububiyette masiva yoktur. Hristiyanlar İsa'yı Allah seviyesine çıkardıkları, Yahudiler de üzeri o seviyeye çıkardıkları için kafir oldular. Daha doğrusu, gayri Müslim olanlar Mahbubu Hakiki olan Allah'ı bırakıp masivaya taptıkları için kafir oldular. Müslümanlar da Masiva'dan peygamberi, evliyayı, Kabe'yi Allah'ın sevgisine kapı ve vesile kıldılar. Bununla şirkten temizlendiler. Yani kafirler Masiva'ya taptılar. Müminler ise Masiva'ya değil Allah Ta'ala'ya taptılar. aley vesile edinmekte şirk yok. Tapmakta şirk tahakkuk eder. Hafız Zebidi diyor ki, Mahbubunu seven, mahbubunun elçisini de sever. Elçisi olduğu için sever. Mahbubunun sözlerini de sever. Mahbubunun sözü olduğu için. Bunları sevmesi, mahbubunun sevgisinin alametidir. Binaneley Allah Teala'nın sevgisinin kalbini istila ettiği kul, Allah'ı sevdiği gibi, Rasulunu ve Kur'an'ı da sever. Ve bir cihetle tüm mahluku da sever. Nasıl Kur'an'ı ve Peygamber'i sevmesin, Allah'ın salih kullarını sevmesin? Tabii ki sevginin dereceleri var. Bazı sevgiler vaciptir. Yani farzdır. Kur'an'ı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, sair enbiya'yı, melekleri sevmek gibi. Bazılarının sevgisi müstehaptır. Müminleri derecelerine göre sevmek gibi. Mesela müminlerden daha takva olanların sevgisi daha müstehaptır. Eğer sen desen ki taati sevmek evliyayı sevmek nasıl vacip olur? Ben de cevaben derim ki iman sevgiye, sevgi taate, yani boyun eğmeye esastır. Taat çoğalmadıkça muhabbet, muhabbet de çoğalmadıkça iman çoğalmaz. Bunların çoğalması Mahbubu hakikiye, kamilen iman etmeye sirayet eder. Onun için evliyayı da sevmek, imanın esas şartlarındandır derim, kemal şartındandır demem. Umulur ki Hak Teala sana bir hakikati gösterir ki dediğimizi anlarsın. Bunun için hadisi şerifte, اَحِبُّ اللّٰهَ لِمَا يَغْظُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ وَاَحِبُّونِي لِلّٰهِ تَعَالَى وَاَحِبُّ اَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي Allah Azze ve Celle nimetlerini size ulaştırdığı için Allah'ı sevin. Allah Azze ve Celle beni sevdiği için siz de beni sevin. Ben de ehli beytimi sevdiğim için ehli beytimi sevin diye buyurulmuştur. Bir şeyi sevmek zıddından nefreti gerektirir. Bu itibarla Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, onun Resulünün sevmediği kimselerden buğz etmek de vacip olur. Bütün tarikatlerde Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek esas kılınmıştır. Mevlana Halid Şehrezuri, Şeyh Salih Sıbkili Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Molla Salih, nasıl ki namazda cemaat yani me'mum imama tabi olur, Allah'a secde eder, şeriatı da tatbik ediyorsa, Salih de öylece bir gözle şeyhe bakar. Diğer gözde kalbindeki zikre bakar ki, kalbi Allah, Allah der, zikreder. İttiba şeyhedir. Tatbikat şeriattir. Maksat Allah'tır. Tesir edici Allah'tır. Şeyh ise Resulullah'a ittiba etmek için birinci kapıdır. Resulullah'a ittiba Allah'ın sevgisine ikinci kapıdır. Yahut da Resul-i Muhterem Allah'ın sevgisine bir aynadır. Şeyhin elinde o aynaya bakılır. Aynada da zatî tecelliyeler müşahade edilir. Tavsiyenin sonunda Mevlana Halid, Şeyh Salih Hazretlerine şeriat kelimesini beş kere tekrarla yazdırmıştır. Peygamberin ittiba ile Allah'ın sevgisini kalbe celb etmek için şu hasletlere riayet edilir. Habbibullaha ila ibadihi yuhibbukumullahu Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah sizi sevsin. Yani Allah azze ve celal'in kuluna ulaştırdığı nimetleri tavsif edin ki kullar da Allah azze ve Celle'ye dönsünler. Cennetini ve cehennemini kullara hatırlatın ki kalplerinde Allah'ın nimetine meyletmek tahakkuk etsin. Min eşeddü ümmetî li hubben nâsun yekûnûne ba'dî yebdu ehadühüm lev bi ehlihi ve Benden sonra ümmetimden beni şiddetli seven bazı insanlar olacak. Beni görmek için ehlini ve malını feda etmesini temenni eder. Bu hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlere büyük bir müjdedir. Ve onu sevmekte aşırılık yoktur.